وَكُلَّ بِلْعَكِمْ ضَلَالَةِ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَبَعْدُ Muhterem kardeşlerim Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kardeşlerim imanın Şubeleri dersine devam ediyoruz. Bugünkü dersinizde inşallah imanın Şubelerinin Beşincisi Bu da Kadere hayrı ve şerri ile bunun Allah'tan olduğuna kadere iman etmek. İmanın şubelerinin beşincisi. Kadere iman etmek. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Nisa Suresi 78. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki in تُسِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Onların başlarına dünyalık bir mal elde ettikleri zaman bu kendilerini sevindirir ve bunun meydana gelmesini Allah'a nispet ederler. وَاِنْ وَا تُسِبْهُمْ سَيِّئَتُونَ Eğer başlarına herhangi bir kötülük gelse kendilerini üzecek, kaygılandıracak. يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِكِ Ve derler ki bu senin katındandır. Yani ey Muhammed bu senin katındadır diye ona nispet ederler. Kul min indillah. Ey Muhammed de ki hepsi de Allah katındandır. Bu manaya delalet eden başka bir ayet-i kerimesinde ki hemen sonrasında Nisa suresi 79. ayet-i kerimesinde Allah Azze ve Celle مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ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 Yahya İbni Ya'mar, biz diyor hacı olarak, haç farizasını yerine getirmek üzere Mekke'ye gittik diyor. Ben ve Hümeyt İbni Abdurrahman Abdurrahman'ın Hümeyri. Medine'ye geldiğimizde Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhu ile karşılaştık mescitte. Dedim ki ey Ebu Abdurrahman, Abdullah İbni Ömer'in künyesi Ebu Abdurrahman.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 Haşa Allah Azze ve Celle olay gerçekleştikten sonra bilmiştir diyorlar. Bunun üzerine diyor ki Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma <gülüyor> Onlarla karşılaştığın zaman yani böyle diyen o el cüheni ve onun gibi bu fikri savunanlarla karşılaştığınız zaman haber ver ki ben onlardan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 Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dizinin dibine dizlerini dayarak diz çöktü diyor. Ve ellerini dizlerine koydu diyor. Sonra dedi ki ey Muhammed, bana imandan haber ver, iman nedir dedi diyor. Allah Resulü Selam Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe hayri ve şerriyle Allah'a iman etmendir dedi. Ve o gelen şahıs Sadakte sen Doğru söyledin Dedi diyor Evet İbn-i Deylemi diyor ki Ben Ubey ibn-i Kabe Geldim ve dedim ki Ben Kaderle alakalı nefsimde bir şey Meydana geldi Yani bir şey bir şüphe meydana geldi Ve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 korunmuş bir kitapta yani Mevhum Mahfuz'da yazdık diyor Allah Azze ve Celle. Ve Beyne diyor ki: "Vama ma asabaka min musibetin fil ardı ve la fi enfusikum fi sizin nefislerinize ve yeryüzünüze size isabet eden her şey illa fi kitabin min qabl an Biz onu yaratmazdan önce bir kitapta muhakkak yazmışızdır." buyurur.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 Kendi katında, lef mahfuzda yazılıdır bunların hepsi. Ve İmran İbni Hüseyin radıyallahu anhü Allah Resulü aleyhissalatu vesselamdan diyor ki Kâne Allahu velem yekun şey'un gâyruh Allah azze, azze ve celle var iken hiçbir şey yoktu diyor. Ve kâne arşuhu alel mâ ve onun arşı suyun üzerindeydi.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 Kul şeyin bi kadar. Biz her şeyi bir kaderle yarattık diyor Allah Azze ve Celle. Bunun bu ayetin ki Kamer Suresi 49. ayet-i kerimesinin nuzul sebebi olarak Ebu Hurayra radıyallahu anh'dan gelen rivayette diyor ki Kureyşli müşrikler Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın yanında kaderle alakanı onunla nizalaşmaya başladılar. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle Kamer suresi 47, 48 ve 49. ayeti kelimelerini indiriyor ve buyuruyor ki şüphesiz innal mukrimi innal nefi dalalin vesûr. muhakkak ki suçlular sapıklık ve ateşler içindedirler. O gün yüzleri üstü cehenneme sürülecek ve kendilerine cehennemin hararetini tadın denilecektir.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 Ve onu da ilmiyle bilmiştir. Allah Subhanahu ve teala. Ali radıyallahu anhu diyor ki bizler bir cenazedeydik diyor. <gülüyor> <Aleyhisselam>. <gülüyor> sonra cenazeyi baki mezarlığına getirdik diyor. Orada cenazeyi defnettikten sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam oturdu. Biz de onun etrafına oturduk. Sonra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 Fesene Yunusiruhu il Yusra, biz de ona en güzel olanı hazırlarız diyor. Kolaylaştırırız. O anmamın bak ilavastagna, ama her de cimrilik eder, kendini bundan müstahni görür ve en güzeli de yalanlarsa, biz de ona diyor, şekavet yolunu cehenneme giden yolu kolaylaştırırız. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada bu ayeti, kelimeyi okuyor. Yine Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam buyuruyor ki sizden diyor her biriniz anne karnında devreler geçirir diyor. İlk 40 gün bir alaka olarak. Yani e, ilk 40 gün bir menü olarak kalır diyor. İkinci 40 gün bir e, kan pıhtısı halini alır. Üçüncü kırk gün, yani 120 gün gerçekleştiği zaman, geçtiği zaman, anne karına düştüğü zaman, bir çiğnemlik et haline alır, diyor. Daha sonra kendisine bir melek gönderilir, diyor. Daha sonra o melek, onun rızkını, ecelini, cennetlik mi, cehennemlik mi ve amelinin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 siz amel işleyin diyor. Eğer siz cennet ehlindenseniz size cennete giden yol kolaylaştırılır. Cehennem ehlindenseniz size de cehenneme giden yol kolaylaştırır, kolaylaştırılır buyuruyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. O yüzden kardeşlerim kader mevzusu hakikaten birçok insanın ayağının kaymasına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 Kıyametin ne zaman kopacağını sorarlar diyor. Yani saat kelimesi Kur'an'da iki şekilde gelir. Birincisi dünya saatinden önce, dünya ne zaman kopacak diyor. Ve yine la etiikum illa vakte o saat yani dünyanın ne zaman kopacağı ansızın diyor. Hiç kimse bilemeden ansızın kopacaktır diyor. Ona yudrīke saat sa'ate taqunu qareeb belki de kıyamet çok yakında kopu kopu verir diyor Allahu zevcelde ahsap suresi 63. ayeti i kerimesinde. Diğer bir e, saat kelimesinin manası da Kur'an'da kullanma şekliyle ahiret saatinden ilk saattir diyor. Yani artık kıyamet kopmuş ve insanlar ne yapmıştır? Tekrardan diriltilmiştir. Yevme takumu's sa'ate diyor. O gün ne yapar?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 Yüksimul Mücridimune Mâlebi Suğu İrasağa. O mücridler, günahkarlar, dünyada diyor çok az bir şey kaldık diyor. Yani çok az bir zaman kaldık dediler diyor. Yoma Taqûmu Sâatu Adkhilu Aale Firâuna Şeddeler. <gülüyor> o gün diyor kıyamet kopaldı, kıyamet koptuğu zaman ne yaparsa deniz ki diyor Adkhilu Aale Firâuna Şedder. <gülüyor> Firâun ailesini çok şiddetli bir azaba sokun deniz diyor.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 Allah hepinizi korusun kardeşlerim. Son nefesinizde şenme-i hepimize nasip eylesin kardeşlerim. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilaha illa ente estağfiruka ve atubu ileyk. Ve ahiru da'vana enilhamdu illa herakul alemet.